Hadi, bugün ona sevgini göster. Sevgililer günü ya bugün. Onun için bir şey yap. Ona kendini beğendir bugün. Seviyorum diyorsun ya. Hadi göster sevgini. O neyi seviyor neyi sevmiyorsa öğren. Ve sev onun sevdiklerini. Sevmediklerinden uzaklar ki o da sevsin seni. Seven elbet sevilir ama lafta kalmasın sevgin. Hadi bugün göster ona sevgini. Sevgililer günü ya bugün. Bilirsin seven hep sevdiğini anlatır. Bülbül'ün yüz hikayesi varmış. Hepsi de gül üstüne. Bugün ulaşabildiğin herkese onu anlat, onu ve onun en sevdiğini sallallahu aleyhi ve selleme telefonla yüz yüze kavlen ve fiilen herkese her yerde her an onu anlat, o sana senden de yakın olanı, o o, seni senden de iyi bileni. O, sen onu bıraksan da seni asla bırakmayanı. O, en güzel sevda türküsünü, ölümsüzlük bestesini sevgililer dünya ya bugün. Bilirsin, seven hep sevdiğini düşünür ya. Bugün sen de hep onu düşün. Onun hoşuna gidecek bir şey yap. Memnunet onu. Mesela şimdiye dek isteyip de yapamadığın bir emrini uygula bugün. Eğer örtülü değilsen hiç çıkarmamak sözüyle bir başarı sağ kendine. Kılamıyorsan bugün namaza başla. Mesela Kur'anı mutlaka öğreneceğim de. Biliyorsan öğretmek için bir talebe bul kendine. Bir ayet ezberle ve uygula onu bugün. Bugün bir hadis öğren ve öğret onu. Mesela bugün sevgilini en az bir kişiyle tanıştır. Hiç tanımadığın birine selam ver. Bir yetimin başını okşa. Bir çocuğu sevindir bugün. Mesela... İş yerine giderken onu hatırlatacak bir hediye götür bugün. Ya da çal komşunun kapısını, yüreğini bölüş. Onu anlat bu vesileyle. Bugün onun için bir şey yap ama yalnız onun için. Nefsini hiç karıştırma. Cennet hesapları yapma bugün, karşılık bekleme. Pazarlıksız, riyasız olsun her yaptığın. Bugün şöyle bir düşün. Sevdiklerine ve hatta sevmediklerine ne kadar çok vakit ayırıyorsun? Fani dediğin şu dünya için ne kadar çok çalışıyorsun? Yarım saat sürecek bir ziyaret için, 10 dakika sürecek bir yemek için, mutfakta ne kadar kalıyorsun? Nazlıca ağlayan yavrunun sesiyle, nasıl fırlarsın yatağından o soğuk gecede işverenin ay sonunda vereceği üç kuruş için nasıl kahredersin kendini sınıfını geçebilmek için iyi not alabilmek için nasıl geceni gündüzüne katarsın eşini çocuklarını anneni babanı nişanlını memnun etmek için nasıl da çırpınırsın tüm bunlar ve senin de ekleyebileceğin dahaları için Yaptıklarının Söyle yüze kaçını Allah için O Allah'ın sevgili kulu Elçisi Habibullah için Yaptım ne kadar Evet Bugün sevgiler günü Sen de buluş sevgilinle bugün At kendini seccadeye Bir tövbe et Estağfurullah de Döndüm Allah'ım de Dönmemecesine sana döndüm Allah'ım Onun sevmediği her şeye elvada diyerek, diyerek. Gözyaşların armağan olsun ona. Gözyaşların ve zaten onun olan yüreğin. Bugün ve her gün. Dönmemecesine bir daha asla dön ona. Bugün sevgililerim diye her <Gülüyor>